Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Change.org Türkiye tarafından 4-12 Aralık tarihleri arasında 3 hafta süren gençler için iklim kampanyacılığı eğitimi düzenlendi. Eğitime farklı şehirlerden, farklı okullardan ve üniversitelerden Gençler katıldı ve iklim kriziyle mücadelesinin bir parçası olarak iklim alanında değişim yaratacak 14 kampanya başlattı. Change.org Taksim eğitim adresinden ulaşılabilen kampanyalarda gençler iklim krizini önlemeye yönelik farklı bakış açılarıyla çözüm önerileri sunuyor. Gençlerin başlattığı kampanyaların bir kısmı okul ve üniversiteler ve öğrenci yurtlarının karbon nötr olmasını talep edenler oluşturuyor. Bilim, iklim krizi ile mücadele konusunda hiç zamanımız kalmadığını, 2050'ye kadar karbon nötr bir yaşam biçimine geçmemiz gerektiğini söylüyor diyen gençler. Başlattıkları kampanyalarda şöyle demişler. Üniversiteler, okullar ve yurtlar, öğrencilerin, çalışanların ve akademisyenler ile öğretmenlerin en çok zaman geçirdiği yerler. İkinci evimiz, evimiz olan ve bilim merkezi olarak gördüğümüz okullarımız ve üniversitelerimiz karbon nötr olsun. Bu talep doğrultusunda Change.org'da Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne yönelik ve kredi yurtlar kurumunun yurtlarının karbon nötr olması ayrıca İstanbul'da da karbon nötr yeşil okullar projesinin tüm okullarda uygulanması talebiyle bir sürü kampanya başlatıldı. İkinci olarak şehirler beton yığınları olmak zorunda değil. Binalar karbon nötr olacak şekilde çevreye uyumlu ve yeşil binalar olarak tasarlanabilir diyen bazı gençler de belediye binalarının karbon nötr olması için kampanyalar başlattı. Bunun için İstanbul, Bursa ve Konya belediye binalarının karbon nötr olmasını talep eden kampanyalar başlatıldı. Dört bir yandan iklim krizinin birincil nedeni atmosfere salınan karbondioksit miktarındaki aşırı artış ve bundan da Fosil yakıtlar sorumlu bu sorunun farkına varan gençler Türkiye'nin açıkladığı 2053 karbonsuzlaşma hedefine ulaşmak için 2030 yılına kadar elektrik üretiminde iklim krizinin en büyük nedenlerinden biri olan kömürden çıkacağını açıklamasını ve en geç 2040'a kadar karayolu ulaşımında elektrikli araçlara geçilmesi için elektrikli araçlarda verginin düşürülmesini yenilenebilir enerji şarj istasyonları kurulmasını istiyor. Son olarak iklim kriziyle mücadele için atıksız yaşamın önemini vurgulayan gençler tek kullanımlık plastik atıkların yarattığı kirliliği durdurmayı ve temel ihtiyaçlarımızdan biri olan gıdamızı kent bostanlarında üretebilmeyi talep ediyor. Ve iklim kriziyle mücadelede günlük yaşam pratiklerimizi değiştirmekle ancak mümkün diyor gençler. Bu taleple Minel Danacı tarafından da Topluma Destek Derneği adına Çanakkale sofralarında mikroplastiğe yer verilmesin talebiyle Change.org Taksim mikroplastiklere son adresinde başlatmış olduğu kampanyada sürüyor. Kampanyada Çanakkale Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı Şubat ayında Çanakkale Yat Limanı'na bir çöp kapar kurulacağı sözünün verdiğinin altı çizilmiş. Bu adamın devamı olarak kirliliğe son vermek adına Çanakkale Belediyesi'nden belirli talepler sıralanmış. Atık konusunda bir diğer kampanya hazır yemek restoranlarının tek kullanımlık plastik kağıt ve karton atıklarının kullanımına son demesi. Sema Demirdağ başlatmış bu kampanyayı da Change.org Taksim Tekul Animation adresindeki kampanyada iklim krizi dinmeyen yangınlar, can alan seller ve fırtınalar kuraklık gibi olaylarda yaşamımızı tehdit ediyor ve bu krizin Ana nedenlerinden biri fosil yakıtlar diyor Sema Demirbağ Change.org Tek Kullanıma Son adresindeki kampanyasında. Üretilirken doğal kaynak kıyımı ve çevre kirliliği artışına neden olan tek kullanımlık atıkların kullanımına son verilmesi ve restoranların tüketim merkezleri olmak yerine sıfır atık olma taahhüdü vererek sıfır atık yönetimi sistemine kaydolmasını talep etmiş Sema Demirbağ. Bu konuda restoranlardan çözüm önerilerini de şu şekilde sunmuş. Mağazalarınızda tek kullanımlık pipetler sunmaktan vazgeçin. Tek kullanımlık kağıt, karton, plastik ambalajlar yerine doğa dostu ve yenilikçi çözümler üretin. Yiyecek ve içecekler tek kullanımlık malzemelerle servis etmeyin. Gıda atıklarını kompost yapın ve gıda atıklarını belediyeye teslim edin. Atıklarınızı ayrıştırın. Geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullandığınızdan emin olun. Demiştik ve son olarak da Berwanton. Change.org Taksim Mardin kent postanları adresinde Mardin'de halkın kendi gıdasını yetişebileceği kent postanları oluşturulmasını istiyor. Ve gıdamızın bir kısmının dahi şehrimizde yetişebildiyseydik daha ucuza, daha taze ve ulaşım kaynaklı karbon emisyonu olmayan gıdaya bu şekilde erişebileceğimizi belirtmiş Bervantan. İklim krizine karşı gençlerin başlığı yaptığı kampanyalarının tamamına da, Change.org Taksim Eğitim adresinde ulaşabilirsiniz. Evet, bütün iklim kampanyaları Change.org Taksim Eğitim adresinde gençlerin başlattı. Ben Uygar Özesmi, Change.org Özel Haber Programı'nı derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar, sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonunu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği.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 ja, shamichin Technology.